14. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin vacipliğine iman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevmesi. Nebinin mehabbesi nedir sevgisi? Allah sevgisine bağlıdır. Dedik. Resulullah'ı sevdik imanımız artar. Çünkü Resulullah'ı sevmek nedir? Allah'ı sevmek demektir. Resulullah'a itaat, Allah'a itaattır. Resulullah'ı niye seviyoruz? Çünkü onun elçisidir. Onun elçisi olduğu için biz onu seviyoruz. Allah rızası için seviyoruz yani onu. Onun için sen bir tanenin sokaktan bir insanı sevsen, Allah rızası sevmesen, sen defterinde bir şey yazılmaz. Ama ben Allah rızası için bu kardeşi seviyorum. Allah rızası için anlamı seviyorum. Allah rızası için babamı seviyorum. Bu defterinde yazılır. Ha adet urf gereği ben anlama babama bakıyorum. Bu yazılır mı defterde bir şey? Yazılmaz. İşte Allah rızası için Resulullah sevilir. Çünkü Resulullah niye sevilir? Bizim anahtarımızdır. Bizim hadi, bize yol gösterendir. Bizim imamımızdır. Bizim örneğimizdir, kudvemizdir, murşidimizdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmamül azamdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başka imamımız yoktur. Hangi imam ona tabi olmuş... Onun izinde gitmiş, o da bizim imamımızdır. İster eski de olsun, ister bir olsun. Bunlar hepsi bizim imamımızdır. Evet. 15. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygı göstermenin vacipliğine iman. 15. Vücubu ta'zimin nebi. Ta'zim nedir? İlbas, ta'zim nedir? Saygı, saygı hocam. Saygı, ama da ta'zim, saygının son Yüceltmek. yüceltmek son şeyini göstermek lazım kime? nebiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden? çünkü Allah'ın Resul Allah'ın sevgili kududur niye sevgili kududur? Allah onu seçti niye seçti? elçidir elçi getir Allah'ın emrini getirir biz niye Muhammed'e sallallahu aleyhi ve ediyoruz? çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini taşıyor bize kelamını getirmiş bize o kelemi tazimdendir o taşıyanı tazim etmek. O zaman tazim nedir? Onu tazim edersin. Baban girdi içeriye saygı göstereceksin. Uzanmışsın kakıma oturacaksın. Hoş geldin diyeceksin. Elinden eşyaları alacaksın. Bu nedir? Babaya saygı gösterir. Patronun girdi içeriye kakılıyorsun. Kralın girdi içeriye ha? Bu tazimdir. Efe keyfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın da tazimi nedir? Sadece ayağa kalkmak değil. ve sayesinde sözünün üzerine söz getirmemek en büyük ta'zimdir. Resulullah dedi böyle oldu, sen böyle yapacaksın. Böyle olmadı, böyle değil. Bu en büyük ta'zim budur. Mehabbetinden sonra en büyük ta'zim sözünü yerine getirmektir. Sen ba babana diyorsun, ben seni ta'zim ediyorum ey baba. Ama baba diyor, sağ geçsen sola gidiyorsun. Sol gitsen sağa gidiyorsun. Anlatabildim mi? Bu nedir? Te'zim ta değil. Tazim nasıl olur? Baban ne dese nuhta koydu da duracaksın. O noktayı kaldırıp bürgül yapmayacaksın yerine. İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etmen nedir? Sözünde duracaksın. İçtihat kapsını kapatacaksın. İçtihat kapısı yoktur Resulullah'ın önünde. La içtihâde me'annas kaidedir bu. Alimlerimiz koymuş. Nas olduğu yerde nas nedir? Yen Allah'ın celemi, ya Resulullah'ın celemi. Allah'ın celemi, Resulullah'ın celemi olduğu yerde istihad yoktur. La istihad ama nas. Bitti bu iş. Ta'zim budur. Asıl ta'zim budur. Hatta sahabeler ta'zimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la terfu asfâtukum fokasavtun nebi Ayette geçtiği gibi. Resulullah'ın Sesin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Onun için sahabeler Resulullah'ın önünde alçak gönüllü sesleri alçak alçaktı e, sesleri soru sorardılar. Hatta Umru bin As gibi cabbar bir savaşçı vardır. Ha? Çok şiddetli bir savaşçı dahidir. Arabaların dahisidir. ömrü bin As. Soruyorlar Resulullah'ı bize tanıt yani nasıl bir şeydir. Vallahi diyor Resulullah'ın ta'ziminden göz dolusu bakamadım ona diyor. Sahabeler öyle ta'zim edirler. Resulullah'a sa'larsanız gözleri dolusu bakamıyorlar. İşte asıl ta'zim budur. Onun için İbn Abbas diyor ki radıyallahu anhuma diyor ki bir mecliste otursaydık deseydiler "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis diyeceklerdi. Kale yani dedi Resulullah hadisi diyecek. Dur hemen nerede olursak yüzümüzü o o şahsa doğru çevirirdik. Diğerdir bir herdir bize olunacak bir şerden bizine edilecek. Tazim budur işte. Resulullah'ın sözünü. Bugünde musulmanlar tazim ediyorlar nebilerini. İşte diyoruz adamlara Allah böyle demiş Resulullah böyle demiş ya olsun bu ihtilaflı meseledir yani inşallah yaparız. Halbuki öyle değil. Madem sene bir tane sadık adam dedi sadık bir alim cüvenlüsün ilmine dedi bu böyledir <gülüyor> bu ve saddaknâ, müminin şiarıdır Resulullah'ın önünde. Nedir? Aamennâ <gülüyor> ve inandık, tasdik ettik. Semi'nâ <gülüyor> ve itaat ettik. Müminin sembolü şiarı şairi nedir budur. Bunu kaldıracak. Elinde bu kaldıracak. Bu tankerti budur. Müslümanın. Bunu açmış. Buradan tanırız bu mümindir mümin değil. Nereden tanırsın? Hakkıyla Resulullah'ın ve Hakkıyla Resulullah'ın emrinde vakıftır. İşte hakiki mu'min budur. Bunu işledin, hakiki Resulullah'ı tazim edersin. Evet.